Kıymetli akran radü dinleyenlerin programımıza hoş geldiniz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli Profesör Doktor Etemcebel Hocamızla beraberiz. Hocamız bu programda bize Esed Efendi Hazretlerinden ve tasavvufi görüşlerinden bahsediyorlar. Kıymetli hocam, tarikatta rüyanın önemi büyük. De bunun yanında tabi rüya yedi uyede bak diye böyle bir güzel bir söz de var. Eee Efendi Hazretleri de bir tarikat şeyhi olmasa sebebiyle e, rüya tabiri yapıyor. Rüya yorumluyor ve ona göre yenidenin e, dersini işte ilerletiyor veya e, ona göre değerlendirmelerde bulunuyor. İsat Efendi Hazretlerimizin e, rüyaya verdiği ehemmiyet, rüya ile alakalı kanaatleri nedir? E, bunlardan bize bahsedebilir misiniz? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Efendim rüya görmek anlamına gelir. Rüya, böyle tam uykuya dalarsınız. Orada non-reput a movement. Yani... Rapid A movement, hızlı göz hareketleri böyle rüyada gözünüz oynar, uykuda gözünüz oynar. O sırada rüya görüyorsunuz. Evet. Göz hareket halinde değilse rüya görmüyorsunuz. İşte her en uzun rüya hesap ediyorlar bilim adamlar en uzun rüya bir buçuk ile iki buçuk saniye sürüyor. Evet ki anlatıyor rüyayı. Uzun uzun böyle gördüm şöyle oldu. Bilen bilmeyen de zannediyor ki herhalde bu rüyayı bir saatte görmüştür. Hayır. Ya bir buçuk saniye ya iki saniye ya da iki buçuk saniye. Uzun rüyalar bir buçuk iki saniye görülüyor bitiriliyor. Çünkü misal aleminde orada zaman mekan buradaki zaman mekan değil. Farklı farklı bir zaman mekan var. Onun için biz buraya göre kıyaslarsak bir çatışmaya gireriz. E, zaman ve e, mekanın olmadığı bir alana ruhumuz gittikten sonra orada rüya görülüyor. Misal aleminde. Evet. Esed-i Kenzül İrfan adlı meşhur bir hadis kitabı var. Bugün doğudan medreselerin çoğunda e, orada görev yapan mullalara sohbet yaptığımız sırada. O yüzden biz bu Kenzül İrfan'a Esed-i kenzül Esed-i eserini ders olarak medreselerimizde okuyoruz ve okutuyoruz demişti. Yani o gelenek devam ediyor yani. O hep bir gelenek devam ediyor. Şu anda Türkiye'deki Güneydoğu'daki medreselerde bu Kenzül İrfan adlı hadis kitabı, 1001 hadis kitabı okutuluyor. Evet. Okunuyor. Orada Hazreti Peygamberimizin efendime söyleyeyim nübüvvetin peygamberimizle bittiğine fakat peygamberliğin 46'da biri olan rüya evet. ve rüyadaki müjdelerin kıyamete kadar süreceğine dair hadis-i şeriflere yer vermiştir. Evet. Rüya ile alakalı hadisler de var. Evveli mâ büdü minel vahiy vahiy ilk olarak rüyayı saliha ile başlamıştır diye ilk gelen vahiylerin rüya üzerinden geldiği anlatılıyor. Evet. Hep onların uzun bir hikmeti var. Niye rüyayla başlıyor vahiy? O da çok önemli. İşte e, peygamberlik bilmiştir ama rüya yoluyla ötelerden bir takım haber alabilmek, bir takım mesajlar alabilmek e, mümkün olabiliyor. Evet. Salih rüya. O da, ama rüyalar da kişinin kalbinin temizliğine göre açık, net olabiliyor. Ve da günahkar olmasına göre de çok sembolik, ağır değerler ve yorumu güç şekilde de görülebilen rüyalarla ortaya çıkabiliyor. Ee, bu bakımdan pek rüyalara itibar edilmemesi uygun görülüyor. Ama salih kimselerin gördüğü rüyalar ki peygamberimiz her sabah namazında ben şu rüyayı gördüm diye anlatır tabir ederdi. Gören var mı diye sorar. Görenlerin rüyalarını dinler tabir ederdi. Evet. Böyle bir sünnet de var. E, camilerde bu sünnet yapabilecek rüya tabir edebilecek imam bulamıyorsunuz şimdi. Böyle bir sünnet peygamberimiz var. Camilerde namaz kıldıktan sonra İmamın cemaati bunu sorması lazım. Bu da bir sünnettir. Tabi yani bir kişilik tahili oluyor değil mi hocam? Rüya, tabi, rüya tabiri. Tabii kişilik tahili. Eser-i en büyük arzularından birisi Allah'ı görmek ve Allah'ın Resulü'nü görmek. Hiç olmasa rüyada onları görerek vuslata ermek. Böyle bir arzusu var. Eser-i Hazretleri. Bu Divanının 99. sayfasında Esad Erbil Hazretleri diyor ki Divanında seni rüyada görmeyi o kadar isterim ki talihim olur da seni görürüm diye uyku uyumaya arzu ediyorum diye. Yani, yani demek gibi. ki uykuya niyet ettiğimiz zaman uyarım da rüyada Allah'ı görelim, uyarım da rüyada Peygamberimizi görelim diye niyetleri koyursanız herhalde bu uykudan dolayı sevap kazanırız gibi geliyor bana. Evet. Ya. Yani. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görme arzusu. Ne güzel bir arzu. Ne güzel bir niyet. Müminin niyeti yaptığı amelinden daha hayırlıdır. Hadis-i şerifine çok güzel bir örnek teşkil ediliyor. Teşkil ediyor. Evet. Esad Efendi Hazretleri bir tarikat şehi olduğu için müritlerinin tekamülünün göstergesi olarak ahlaki değişimle birlikte rüyaya da itibar eder. Ama gereği kadar. Evet. Rüyalara gerek mektup vasıtasıyla, gerekse birebir görüşerek yorumlarda bulunur. Esad Efendi Hazretleri, tebrike şayan diye iltifatta bulunduğu bir rüyayı şöyle açıklar. Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanını müjdeleyen rüyanızı okudum. Mübarek Beytullah'a yani Kabe'ye girmek ve rabıta anında rüyanızın kabulünü düşünürken bir güneşin görünmesi ve onun arkasından Peygamberimizin yattığı o mübarek Ravzay-ı Mutahharaya yönelmeniz ve sol tarafta yani kalp tarafında tarikat feyzi demek olan denizin zuhur etmesi gerçekten tebrike şayandır. Yani birisi rüyasında Beytullah'ı görüyor, Kabe'yi evet. görüyor. Denizi görüyor. De deniz görüyor. Yani. Esad Efendi Hazretleri'ne yazıyor bunu mektupta, O da cevap veriyor. Bir başka hürriyayı da şöyle yorumluyor Esad-ı Hazretleri. Diyor ki, birinci, ikinci ve üçüncü semada secdede, rükude ve ayakta bulunan meleklerle kurulan münasebet ve ruhani görüşme ve bilhassa arşa kadar vuku bulan yükselişle vuku bulan cezbe cidden debrike şayandır. Bir diğer rüya tabir de şöyledir. Mana aleminde yani rüyada büyük mürşidimiz Tahal Hariri Hazretlerini Tahal Hakkari Hazretlerini ziyaretle feyz alıp şeref bulduğunuz yazıyordu. Bu lütfundan dolayı Allah'a hamdolsun Şeytaha Hazretlerini şekil ve şemaili aynen müşahadeniz ve muvafıktır. Ancak erdiğine inanan bir zatın arkasından giderken onun manevi eli sizi bundan men ederek isminizle hitap ederek tam bir şefkatle aşinalık göstermesi hüsnü kabul ve inayetini gösterir. Ayağında bulunan kapıçları için burada dursun demeleri tekrar ben buraya döneceğim bu anlamına gelir bu konuda sizi ikinci bir tebrikede gerek görmüyorum diyor. Evet. Esad Erbil Hazretleri bir müridinin gördüğü rüyayı mektup üzerinden e, cevaben şöyle yorumluyor. Diyor ki, müşahede buyurulan rüyayı saliha pek rana bir manadır. Süt, rüyada süt görmek imandır. Evet. Hamdolsun olgun bir iman için bir müjdeye muvaffak olmuşsunuz. Şu kadar var ki bundan sonra evkat-ı mübareke ve mahsusada 24 saat zarfında birkaç defa kalbi bir çanak heyetinde savur edip Cenab-ı Hakk'ın envar ve füyüzatı için maruz ve müteveccih buyurunuz. O sırada zikretmeyiniz. Bu murakabe hadiyeti zikre bedel ediniz. Yani günün mesela öğlenenize saati 10 gibi, öğlenen sonra bir buçuk gibi, Efendimiz Salem saat dördü doğru, akşanamazında yasam arasında böyle bir 10-15 on beş dakika kalbinizi bir çanak gibi düşünüyorsunuz. İşte Kulüvallah Hüya suresini okuyorsunuz. Yukarıdan aşağı ondan gelen bir feyiz o çana kalp çanağını dolduruyor ve ihlasla doluyorsunuz. Bu şekilde bir uygulama yapın. Böyle bununla sükün bulun. Evet. O sırada Allah Allah diye zikir çekmeyin. Sadece bilazikir, mütefekkir olunuz. sükün halinde olunuz. Ve zikirsiz tefekkür ediniz ve istediğiniz kadar buna devam edin, takip edin. Yarım saat olur, 3 saat olur, bir saat olur. Ya Murakab'in belli bir şeyi yok değil mi? Süre, yok, yok, Mesela Ahmet bin Feridun Spessalar Risalesi'nde Mevlana'yı anlatırken Hazretü Hünkar Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gece yarılarına kadar sohbet ederdi. Gecenin saatlerine kadar. Daha sonra dervişlerinin uykusu gelir diyor. Evet. Kendisi başını önüne eğer, murakabeya dalardı diyor. Ve 2 saat veya 3 saat o halde kalır. O sırada dervişlerin hepsi yatar, istirahat ederdi diyor. Ahmet bin Feridun, 11 sene hizmet etmiş, Sipah Sağlar Risalesini yazmış, evet. gözünün gördüklerini yazıyor. Ve 2 saat sonra, 3 saat sonra Bismillah der, gözünü açardı diyor. Oturdu yerden, okuyamazdı diyor. Biz dervişlerle kalkar hemen uyanırdık diyor. Yani bir yere yaslanmadan. Yaslanmadım, murakabe, murakabe halinde. halinde evet. Murakabe aslında e, yarı uykudur. Yani hem bu dünyadasınız hem öbür dünyadasınız. Uyku tam öbür dünyada. Allahü yeteveffel enfis dahine mevtiha Velleti lemtemut fi menamiha ayet kermesine yani Zümres suresinin 42 nolu ayet kermesine göre böyle. Ayet kermesi meadi ne oluyor? Yani öldüğünüz zaman ve uykudayken Allah sizin canınızı alır. Eee. Evet. Uykudayken de ölüyümüzüz. Uykudayken. Zümres sûresi 42 böyle söylüyor. Eee. Evet. Ama uykudayken fiyumsüreti ya da ahl al-i helmeut yursulu uchrâ ila ecelin müsman inn fi zâlîk la ayatil l-qaumin yetfakkerun eğer ölmeyecekseniz, ölecekseniz Allah ruh tutar. Fiumskilatada <gülüyor> aleyhümütt. Ölüm yazıldıysa ruh bedene gelmez ölür diyor. Ama daha eceli müsemması varsa, yaşayacaksa viyursül ukhra onu da bedene gerisin geriye döndürür ve bedene ruh girer. Ölüyor yani da bir nevi ölüm diyor yani. Tabii ruh bedenden ayrılıyor. Evet. Bir tür şekilde, bir şekilde de bağlantısını devam ettiriyor. Nasıl bilmiyorum ama bedeninden ayrılıyor. Çünkü irsal ve imsaktan bahsülü tutmak ve göndermek. Demek ki bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyorsa misal alemi tabii o. Zamansız mekansız. Bilemediğimiz bir yer orası. Yani şekiller alemi değil. Şekiller de, alemi. Evet. Ya. Yani basit şekiller alemi. Orada bu dünya, hani oradan bir şekli alıp da gösteremezsiniz. Evet. Hayal dünyası da deniliyor ona. Ee, Ahmet Avun'u konuk e, şey, Mesnevi şerrinde anlatıyor. Bir şey hayal ediyorsunuz. İşte şu anda ben köyemizin camisini, caminin münalesini görüyorum. Hayalimi görüyorum. Şu anda o gördüğüm şey misal olmuş oluyor. Evet. Ona matematiksel evren de denilebiliyor. Tabii onlar uzun bir konu. Oraya girmek istemiyorum. Ama burada murakabeli olun. Yani kalbinizi bir çanak gibi düşünün. Ve Allah'ın feyizlerinin yukarıdan aşağı ona doğru dolduğunu tefekkür edin. Evet. ve istediğiniz kadar zaman mekan zaman söz konusu değil bir saat iki saat durum Bu aslında berzah alemini yaşamaktır aslında Bu yüzden ödü zaman sayının müsazeltleri e, derüşler öldüğü zaman berzah alemin yaşamazlar çünkü dünyada yaşadılar ne ile yaşadılar Murakabe ile Murakabe. berzah ara demek Murakabe ne ölüm tam uyku ne de uyanıklık tam arası berza bir derüş öldüğü zaman ahireti olduğu gibi algılar. Bu şuna benzer. Bir çocuk dünyaya gelir. Geldiği an itibaren sohbet etmeye, konuşmaya, yemek yemeye, içmeye, oturmaya, kalkmaya, yürümeye başlar. Doğar doğmaz. Evet. İşte derviş doğar doğmaz ahirete bu şekilde oluyor. Ama dervişlik yoksa seyri sürük siz, işte hamduhu fissaluhu selasyone şehran 36 aylık bir eğitim sürecinden geçtikten sonra ancak konuşur, Oturur, kalkar, yemek yiyebilir ve ihtiyaçlarını görebilir hale gelirsiniz. Evet. O Selâsûne Şehran, 36 ay tabirinin ifade ettiği manalar düşündüğümüzden daha farklı bir şeyleri ve seyr-i süresini anlatıyor aslında. Evet. İşte bu murakabe-i ehadiyeti zikire bedel yapınız. Burada kalp cani bir fevka müteveccih olsun. Yani kalp yukarı doğru baksın. Çünkü rahmetin nüzulu yukarıda olandan, yani arş cihedinden kalp cihedine olur. Evet. Yoksa Cenab-ı Allah'ın şuradadır, buradadır, sağdadır, soldadır, yukarıdadır, aşağıdadır diye allah Teala bir cihet tayin etmek yani, e, doğru değildir. Ciheti, Böyle bir şey söz konusu değildir. Konusu değil yani. Bize göre yukarı. Evet. Biz e, işte sonlu varlıklarız. Deterministik dünyanın varlıklarıyız. Bize göre olan bir anlatım tarzıdır bu. Evet. evkati sahirede dahi zikir edebilirsiniz. Fakat bu şekilde yapılan bir murakabe zikirin daha huzur Murakabe zikirden üstündür. Zikir sayılıdır, bellidir ama murakabe sayı yoktur. Evet. Sayısızlıktır, belirsizliktir. Daha farklı bir yapıdır. Murakabe'de huzur hali mi var? Efendim. Huzur hali mi oluyor? Sükun ve huzur yani. Şöyle işte bir huzur yaşarsanız. O huzur dışarıya sükun olarak yansıyor. Bir insan dışarıda hareketlerinde sükunet varsa içinde de huzur var demektir. Bunlar hep birbirine bağlı şeyler. Vücut organlarında görülen sükuna yani maneviyattan dolayı vücut hareketlerindeki sükunet haline hudu adı veriliyor. Hudu. Hudu. Evet. Evet hocam Esat Efendi Hazretlerim rüya alakalı başka söyleyecek veya söylediği şeyler var mı? Efendim söyleyeyim. Esselmünaleyküm üzere bir rüya tabir ederken pervane gibi manevi ışığınızın etrafında bulunan ve bir saniye ayrılmasını arzu etmeyen istiyaklı ruhaniyetimizin rüya aleminde Hacı Hüseyin Efendi tarafından görülüp size haber verildiğini ve sonlara da teveccüh saçan gözlerinizin önünde bunun varlığını ispata etmeye muvaffak olmuşsunuz. Allah ruhaniyete ihsan buyurduğu cihet Allah ruhaniyete ihsan buyurduğu ziyareti cismaniyete de ihsan buyursun. Yani ruhaniyette manevi halinde görmüş olduğunuz ziyaret etmeniz kişiyi inşallah cismani olarak da ziyaret edersiniz diyor. Evet. Efendim bir başka rüyada rüyanızda gördüğünüzü söylediğiniz al ve kırmızı renkler ruh latifesinde zikir ve zikrin neticesinde meydana gelen vücut ısısının artışından ileri gelmektedir. Yani ruh zikri, ikinci letaif zikri yapılırken oranın rengi kırmızıdır ve Hz. İbrahim veya Hz. Nuh'un kademi üzeredir orası. Yani renklerin de ayrı bir müslümanlık yani, evet, var değil mi? Hz. Adem'in ki sarı, kalp. Evet. Hz. Musa siyah, sır. Hz. İsa beyaz, kafi. E, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve göğsünün tam ortası onun rengi de yeşil. Bunlar ayak izi peygamberleri. Buna işte İngilizce'de footprint diyorlar. Veya kadem Hz. Adem'in kademi Hz. İbrahim ve Hz. Nuh'un kademi bu gibi ifadeler kullanılıyor. Evet. Neyse yani sır latifesinde ruh latifesinde kırmızı renk onunla alakalı olduğu için meydana gelen ateş ruh latifizinde zikirin yerleştirilmesinden kaynaklanan bir ateş, manevi bir ateş. Onu kaybedilmemesi için de zikir esnasında ve zikirden sonra su içilmemesi lazım. Evet. Hakikaten o e, El Vesaya adlı eserinde Din Hafi Hazretleri e, diyor ki bir hadis-i şerifte orada hadis-i şerifi okudum. Peygamberimiz Cebrail bana Su içmemeyi çok tavsiye etti diyor. Yani onun yerine işte ayran içiyorsunuz, greyfurt suyu içiyorsunuz, efendim söyleyeyim elma suyu içiyorsunuz, portakal suyu içiyorsunuz, vişne suyu içiyorsunuz, çay içiyorsunuz, limonata içiyorsunuz. Evet. İşte suyun dışında dışındaki şeyler o ateşe tesir etmez ama saf su tesir ediyor yani içeride bir aşk ateşi yanıyor. Ya o ateşin e, evet. biraz evet. e, şey ateşin azalmasına sebep oluyor tavsiye edilmiyor. Evet. Bununla ilgili hadis aramıştım. ilk defa Hafiz Hazretlerinin el Vesaya adlı eserinde buldum. Evet. Onu da Bekir Köle doktora tezi olarak çalıştığı için hasbihal kader okumak durumunda olduğum için evet. o hadis hatırımda. Yani bir ateş medena geliyor. Evet kıymetli hocam. Kıymetli hocam. Esad Efendi Hazretleri bu her gün üç sayfa tefsir yapardı. Ee, bununla alakalı bir e, hatırat var, hatıra var. E, bu tefsir dersini sizin de daha önceki sohbetlerinde bahsettiğiniz bir şükür ifadesi olarak yaptığını ifade ettiniz. Evet. E, bundan bahsedebilir misiniz? Yani tefsir dersinin ehemmiyet nedir? Kur'an'a verilen ehemmiyet dergâhtaki e, bunlardan bahsedebilir misiniz? Euzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Eviniki bir senemizden az önce Kastamonu'da Ahmet Hasif Efendi amca ile görüşmüştük. O 1924-25 yılları arasında Kelami derginde kalmış. Ve bazı hatıralarını bize anlatmıştı. Evet. Pir Efendimiz'in Esad bir Hazretleri'nin sohbetlerini şöyle anlatmıştı bize. Her gün Alaturka saat 2.30'da doktor gelir. Yani sabahtan sonra. Evet. Ee, diyelim ki saat buçuk. o mana. Efendim Efendimiz'in Esad Efendimiz'i muayene eder. Ve lüzumlu işlemler yaptıktan sonra saat 3 civarında Hafız Sadri Efendi geliriliyor. diyor. Yani. Bu Hafız Sadri bir önceki haftada e, tekkenin hafızı diye bahsettiğimiz hafız olabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hep okuyor tekkenin hafızı. Orada Karlıvet ismini anlatmamış ama buradan e, hasip efendi amcanına anlattığına göre o kişi Hafız Sadri efendi. Evet. Keşke bunların bu gibi ismi geçen zevatı ailesini bulsak, çocuklarını bulsak, torunlarını bulsak. Bunların hakkında resimler, bilgiler, belgeler ufak tefek kelami dergahı çevresindeki hafızlar, bilim adamları, e, Efendime söyleyeyim, tüccarlar, siyaset adamları, sanatkarlar, esnaf. Yani bunlar çıkarılsa ve bir belgesel film yapırsa ne kadar güzel olur. Evet. İnşallah zamanla İnşallah bizim yani. yaptığımız programlar onlara ebelik eder. İnşallah ona da muvaffak İnşallah. olurlar. İnşallah. Bu bir temenniye, bir duadır. Çünkü büyük zatların hayatı e, kısates salihin cündüm min cunudillah büyük zatların hayatı, kıssaları hikayeleri Allah'ın e, kalbe verdiği güçlerden bir güçtür. Evet. Yani ordularından bir ordu yani e, o kıssaları okuyan kalbi ve imanı güç kazanır. Allah yani ya, dostların hayatlarını okumak, dinlemek. Tabi. Tenzilür rahme indil zikris salihin. Salih kimselerin adları anıldığı zaman rahmet iner. Rahmet, rahmet boşanır gökten. Evet. Önce Hafız Sadri efendi gelirdi. 3 sayfa Kur'an okurdu. Ardından Fatiha çekilirdi. Evet. Bunun üzerine esad Hazretleri Erebili Hazretleri Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyerek allah Teala Hazretleri bu ayet-i şöyle buyuruyor diyerek sohbeti açardı. Okunan ayetler tefsir ederdi. esad Hazretleri o Kur'an tefsirini, bir sayfalı Kur'an tefsirini yaparken önünde bir not, önünde bir kağıt olmazdı. Evet. İrticalen konuşulurdu. Çünkü önde kağıt olduğu zaman Konuşmalar kesinlikle mekanik oluyor. Konuşan kişiyle dinleyen kişi arasına öndeki notlar perde oluyor. feiz azalıyor. O anda gönlüne geliyorsa gönlüne gelen şey konuşulacak. Doğrusu evet. odur. Sohbetin manası bu. İrticalen, doğaçlama. İçten geldiği gibi. Allah nasıl konuşturuyorsa öyle. Gönlüne gibi. Gönlüne geldiği gibi. Evet. Konuşurken hiç not önünde görmedim. Önünde ne kağıt vardı, ne kalem vardı. Hiçbir şey görmedim diye yemin etsem günah olmaz diyor. Hasip Efendi söylüyor. Hasip Efendi söylüyor bunu. Üst sayfa Koran okur, o üç sayfayı tefsir yapar diyor. Evet. O sırada Unkapanı camisi imamı Hoca Yusuf Efendi vardı. Hoca Yusuf Efendi çok alim bir zattı. Bazen sohbeti sırasında Esad Efendimiz'e itiraz ederdi. Bakın bu tarikattaki bildiğimiz manevi sohbet değil. İlmi sohbet. Soru cevap var. İtiraz var. Tartışma var. Yani ders gibi. E ders, ders, ders yapıyor. Ders Bitti. Atılıyor, evet. ders. Yani tekke medreseleşiyor bu şekilde. Evet. Sohbet ayrı bir şey. Sohbette oturup dinleyeceksin ne konuşulursa. Şurası yanlış. Burası doğru. Şu bu. itiraz olmaz. Un kapanı imamı Hoca Yusuf Efendi itiraz eder. Tartışır de deyince... Ha demek ki ders halkası. Evet. Derse de bu gibi tartışmaların yapılması hem dinleyenlerin dikkatini ve ilgisini celbeder hem de anlamayanların anlamasına vesile olur. İşte bu şekilde ilmin halkalarındaki sorular ilmin anahtarıdır. Yani Sohbet müzakere. maneviyat olduğu için maneviyatta so soru ve soru işareti kabul etmediği için evet. manevi sohbetinde hiçbir soru sorulmaz. Yoksa orada da soruyla kaybedersiniz. Yani müzakere. Esad Efendimiz'e itiraz ederdi o zat. Esad Efendimiz de şu ayette şu var, şu hadiste şu var diye geniş geniş açıklamalar yapar. Sonunda Hoca Yusuf Efendi boynunu büker, Esad Efendi'ye teslim olur diyor. Evet. O devirde bulunan ulema sınıfı Esad Efendimiz'in kıymetini biliyorlardı, takdir ediyorlardı. Geliyorlar onun önüne çöküyorlar, yaptığı bu dersleri dikkatle dinliyorlardı. Çünkü Molla Camii'nin lüccetil esrarından şiirler okuyordu. Hafızın divanından beyitler okuyordu. Mevlana'nın mesnevisinden bahsediyordu. İmam Rabbani'nin mektubatından bahsediyordu. Fıkıhtan bahsediyordu, hadisten bahsediyordu. Çok geniş, yelpazeli bir sohbeti vardı geniş yelpazeyle sohbetler dinleyenlere anlama konusunda bir mana sörfü medena getiriyor. Yani dinamik bir anlama e, dersi. Evet. Yani ders esnasında mana mana içerisinde, anlam anlam içerisinde, sır sır içerisinde e, bu şekilde e, oynak bir zihin uyumayan bir akıl hareket halinde uyanık bir kalp sohbette gündeme geliyordu. Evet. Onun için e, sohbeti esnasında e, çok yönlü olarak konuşmakta fayda var. Alimli Esad Efendimiz derya misali mana sena, mana semasında uçardı anka misali Bismillah. Evet hocam. hocam. Esad Efendi Hazretleri zikrin kayesinden bahsediyor. Yani zikrin tabi pek çok heledi var. Yani allah Teala'nın hatırlanması ve insanın iç alemin temizlenmesi ve kalbini unutmayın olması. Bununla alakalı Esad Efendi zikrin gayesi nedir? Bununla alakalı neler söylüyor? Esad Efendimiz Hazretleri zikrin gayesini anlatırken şöyle söylüyor. Zikrin gayesi Allah'ı bilebilmemiz ve O'na şükür edebilmemiz için bizi gafletten uyandırmasıdır zikir gafletten uyandırır. Uyanalım da şükredelim. Gafletten uyanalım ki Allah'ı tanıyalım. Marifetullah meydana gelsin. Şimdi gaflet içerisinde marifetullah olmaz. Uyanık bir kalple olur. Uyanık kalple zikirle olur. Zikir hatırlamak, aslında tam terzi şey, Nisiye, unutmak ve gaflet. gaflet evet. Evet. evet. Zira sen farkına varmadan kalbinde yeni bir kuvvet oluşturur. Yani zikir çeke çeke çeke farkına varmasın kalbinde bir güç oluşur. Kalbinde bir kuvvet oluşur. Bir gün Allah tarafından sana lütfedilen ve kitaplarda bulunmayan bir ilim ve hikmete sahip olduğunu göreceksin. Kendiliğinden kapılar açılır. Kalp açılınca kalbe bilgiler olmaya başlar. Nereden geldiğini bilemezsin. Çözersin olayları. İnsanları çözersin. Satırları değil, satırları okumaya başlarsın. Ya bu iman gücü olmuş. Yani, firaset. Firaset, gücü. firaset. İmana dayalı firaset gücü. Evet. Zikir ile iç alemin aydınlanır. Ol zaman hak sana ayan görünür. Bismillah. Efendim, zikrin gayesi şudur. İnsan ruhu ilahi alemlerden gelir. Ve giderek yoğunluğu, kesafeti artan maddi alemlerden geçerek kafeste hapsolmuş bir kuş gibi bedene girer. O ruhlarımız bedenlerimizde çok ciddi manada hapishanedir. Onun için dünyasicinül mümin inanan bir kimse bu dünyanın zindan olduğunu farkına var. Hadis-i bu. İnanan kimse dünyanın zindan olduğunu farkına var. İnanmayan bir kimse de zindanı bir cennet gibi güzel görür. Yani ten kafesi aslında bizim ya yani. Müslümün tabii Bir için. Bir kafir için burası dünya cennettir. Ama hakikate halde bir burası ruhun çok yönlü kabiliyetleri var. Beş duyu ile sınırlı kabiliyetler. Zamanlılık ve mekanlılığa, zamansız ve mekansız ruhu hapsedince bir mahkum gibi oluyor. İnancınız kuvvetlenince, imanınız artınca bu mahkumiyeti ve hapis olduğunuzu fark edebiliyorsunuz. Evet. Bu da önemli bir husus. Evet. Başlangıçta kendini beden içinde bir esir gibi zindanda hissettiği için ruh başlangıçta mutsuzdur. Onun için ruh bu bedene girip hapishaneye girdiğinde evet. dünyaya gelişimiz sırasında hepimiz ağlarız. Hapishaneye ilk defa düşen insan da alışana kadar önce bir günlerce hapishanede ağlar. Alıştıktan sonra artık ağlamayı keser. İyice alışırsa artık hapishanede gülmeye başlar. bir dünya hapishanesinde bol güldüğümüze göre bu dünyaya epeyce bir alışmışız demek ki. Evet. evet Doğarken ağlayarak geliyoruz. İşte, dünyaya gelirken ağlayarak gelmemizin sebebi hapishaneye giriyoruz. Hapishaneye giriyor. Ruhun hapishaneye girmesi olayıdır doğum bu. Yani. Aslında Ruhun ölümüdür dünyaya gelmek. Ölüm de ruhun dirilişidir. Anlayana. Resurrection. Yeniden dirilişte. Ruhlar bedenlenecek tekrar. Ama orada özgürlük. Şekil değil. Ruh esas olacak orada. Muhammed Azal Hazreti'nin hayat bir rüyadır diyor. Rüyadan uyanmaksa ölümdür diyor. Evet uyanmaz öyle. öyle. Fakat zamanla insan bu zindana alışır. Bunun sonucunda da asıl geldiği alemi unuttuğu için hapiste olduğu halde kendini vatanında gibi rahat hissetmeye başlar. İşte zikirin gayesi ona gerçek vatanının bir hatırasını hatırlatarak gerçek vatanına özlem duymasını sağlamaktır. Ve oraya giden yolu bulmasını öğretmektir. Zikir bunun için lazımdır. Zikir olmazsa biz bu vatana asıl vatan zannediyoruz. Halbuki hubbul vatanmünel iman Ahiret esas vatandır. Orayı sevmek imandandır. Dolayısıyla ahireti sevmek demek, ölümü sevmek demektir. Ölümü sevmek demek, bizzat aşk, bizzat imandır. Kul yâ yüllezîne hâdû inzâ amtum enneküm evliyâ ulillâhi min dûnil nâz fetemenne mevte. Allah'ı seviyorsanız ölümü arzulayın. Çünkü ölümün arkasında Allah duruyor. Zikir işte, zamansız mekansızlığa, yani ölüme sıçrama yapıyoruz gaybet halinde. Orada Allah hissediyoruz. Ölmeden önce Allah'ı zikirle bulabiliyoruz. Allah'ı yaşayabiliyoruz. Allah'ı hissedebiliyoruz. Bu durumda rahatlıyoruz. Ela biz zikrillahi tatme innul kulub aykermesinin anlatmak istediği mana Allahu alem bu olsa gerektir. Gerçekten insan bu dünyada modanın esiri, paranın esiri, gümüşün altının zevklerinin nefsinin hevasının esiri. Onlar hep hapishanenin demir parmaklıkları. Hep kırılmayı bekliyor. Onun için la ilahedeki la o ürettiğimiz efendim söyleyeyim nefsin arzuları, sevdiği şeyler onları yok etmede, hapishaneden kurtulmakta birinci kilit la kilididir. İlla ise o kilidin Kırılması, çözülmesi, kapının açılmasıdır. La ile kilit açılıyor. İlla ile de kapı açılıyor. Biri kapının kilidi, öbürü de kapının açılması. La ilahe illallah. La ilahe kilidi açtık. Anahtarı soktuk, döndürdük. İllallah ile kapıyı açıp içeri girdik. La ilahe illallah. Kilit, kapı açtık, girdik. Kilit açtık, kapı açtık. Kilit açtık, kapı açtık. İçeri girmek demek az önce bahsettiğimiz Allah'ın bulunduğu alana girmek. Yani gaybet, aklın ötesine geçmek. Yani ruhumuzun kalpteki fuat tavrından nokta-ı süveyda ile alakalı olan tavrına ama karanlık bilinmeyen tarafına, o tarafa yani Allah'ın bulunduğu alana yönelmek demektir. Orada da Allah'ın olduğu yerde de akıl yoktur. Onun için iman akıl ötesi olduğu için e, akıl ötesi olması münasebetiyle de, imana iman denmiş. Evet. Akılla çözülemiyor. Allah var deniliyor bize, biz de var diyor inanıyoruz bitti. Ispat edemezsin gösteremesin. İman esasları altıdır. Bir tanesi Allah'ı inanmak, cennet, cehennem inancı, kader kitaplar vesaire. Melekler. Hep akıl ötesi anlatımlarınlar, melekler. Yani akıl içerisine girmeyen varlıklar. Akıl içerisine girmediği için imanın konusu olmuş oluyor. Bunlar da bir. E, bir insanın Allah'a ulaşmada aklın zincirinden, akıl bağından kurtulup özgür olması, ahrar olması, bağımsızlık ve özgürlük bunu yaşaması ve kölelikten efendiliğe yükselmek e, bu savaşı vermekle olur. Allah'a kul olduğunuz zaman kulluktan kurtuluyorsunuz, hapishaneden kurtuluyorsunuz ve siz özgür oluyorsunuz. Onun için derviş özgür adamdır. Yani Allah dışında ve Allah'ı seven zatların dışında kimseye bağlanmazlar. Allah'a ve Allah'ın sevdiği zatlara bağlanırlar sadece. Evet. O Allah-u Teala'nın esması her şeyde var değil mi hocam? Yani dolayısıyla e, zuhurunun şiddetinden gayb diyor ya hocam, Sufiler. Evet. Kıymetli hocam ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Muhterem dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.